Maide Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Akitlerin ve ahitlerin icaplarını yerine getirin. Siz ihramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla ve ileride size okunacaklar müstesna olmak üzere davar cinsinden hayvanlar size helal kılınmıştır. Kuşkunuz olmasın ki Allah iradesi yönünde hüküm verir. Ey iman edenler! Allah'ın ibadet, iyilik ve güzellik alameti kıldığı şeylere, çarpışmanın yasak olduğu haram aya, kurbanlık hediyelere, onların gerdanlıklarına, Rablerinden bir lütuf ve rıza niyaz ederek mescidi harama gelmiş olanlara saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız vakit avlanın. Bir topluluğun sizi mescidi haramdan uzak tutmak için sergilediği kötülük, sizi saldırganlık ve düşmanlığa sakın itmesin. İyilik, güzellik, hayır, mutluluk ve takva üzere yardımlaşın. Kötülük, çirkinlik, düşmanlık, saldırganlık üzere yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Kuşkunuz olmasın ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Şunlar size haram kılınmıştır. Boğazlanmayarak ölmüş hayvanın eti, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlananlar bir de boğulmuş yahut vurulmuş yahut yuvarlanmış yahut süsülmüş yahut canavar yırtmış olup da canı üzerindeyken kesemedikleriniz. Dikili adak taşları üzerinde boğazlanan hayvanlar fal oklarıyla kısmet paylaşmanız. Bütün bunlar birer pisliktir, yoldan çıkıştır. Küfre batmış olanlar bugün dininizden ümitlerini kestiler Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı Allah'a teslim olmayı seçtim. Şu da var ki, her kim ciddi bir açlıkla yüz yüze gelir de günaha kaçmak maksadı olmaksızın onlardan yemek zorunda kalırsa elbette Allah gafur ve rahimdir.'' Sana soruyorlar onlar için helal kılınan ne? Şöyle söyle, sizin için bütün temiz nimetler helal kılınmıştır. Allah'ın size öğretmiş olduğundan kendilerini öğretip hüner sahibi kıldığınız avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin ve üzerine Allah'ın ismini anın. Allah'tan korkun. Allah gerçekten hesabı çok çabuk görür. Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da, mehirlerini vermeniz, zinadan uzak kalmaları ve şunu bunu dost tutmamaları şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, Ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman sahipleri, namaza duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesedin ve topuklara kadar ayaklarınızı mesedin. Yahut yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin. Hasta yahut yolculuk halinde iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse, yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, Temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi ondan mesh edin. Allah size zorluk çıkarmak istemiyor. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki şükredebilirsiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizi bağladığı misakını unutmayın. Hani işittik, boyun eğdik demiştiniz. Allah'tan korkun. Allah göğüslerin içindekini çok iyi bilir. Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetleyenler olun. Bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun. Bu, takvaya korunup sakınmaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Allah, İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlara vaatte bulunmuştur. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, bunlar cehennemin dostlarıdır. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya niyet etmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Yemin olsun ki Allah İsrail oğullarının misakını almıştı da içlerinden 12 temsilci, başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Namazı kılarsanız, zekatı verirseniz, Resullerime inanır onları desteklerseniz ve Allah'a güzel bir biçimde borç verirseniz Kötülüklerinizi elbette örteceğim ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere elbette koyacağım. Artık bundan sonra küfre gideniniz yolun denge noktasından sapmış olur. Sonunda verdikleri misakı bozdukları için onları lanetledik de kalplerini kas katı yaptık. Kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Öğütlenmek üzere çağrıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. İçlerinden çok azı hariç sen onlardan hep hainlik görürsün. Bununla birlikte onları affet, ellerini tut. Çünkü Allah güzellik sergileyenleri sever. Biz Hristiyanlarız diyenlerden de misaklarını almıştık. Onlar da öğütlenmek üzere çağrıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. Bu yüzden aralarına kıyamete değin düşmanlık ve nefret saldık. Sınaat teknoloji olarak ürettikleri şeylerin ne olduğunu Allah onlara yakında haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz size geldi. Kitaptan saklamış olduklarınızın çoğunu size ayan beyan açıklıyor, çoğundan da geçiyor. Şu bir gerçek ki, size Allah'tan bir ışık ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah rızasına uyanları o kitapla esenlik ve barış yollarına iletir. Ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp şaşmayan ve sapmayan dost doğru yola kılavuzlar. Yemin olsun ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre batmışlardır. De ki Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündeki insanların hepsini helak etmek istese Allah'a karşı kimin elinde bir güç vardır? Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. De ki, o halde niçin size günahlarınız yüzünden azap ediyor? Hayır, siz de O'nun yarattıklarından birer insansınız. Dilediğini affeder O, dilediğini azap eder. Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah'ındır. Dönüş de O'nadır. Ey ehli kitap! Resullerin arası kesildiği bir sırada Resulümüz size geldi. Ayan beyan açıklamalarda bulunuyor. Bize ne müjdeci geldi ne uyarıcı demeyesiniz. İşte müjdeci de geldi size uyarıcı da. Allah her şeye kadirdir. Musa kavmine şöyle demişti. Ey toplumum! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizde peygamberler vücuda getirdi. Sizi krallar yaptı. Alemlerden hiç kimseye vermediklerini size verdi. Ey toplumum! Allah'ın sizin için yazdığı kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin. Yoksa hüsrana uğramışlar durumuna düşersiniz. Şöyle dediler. Ey Musa! Orada zorbalardan oluşan bir toplum var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer çıkarlarsa o zaman gireceğiz. İçine ürperti düşenlerden Allah'ın nimet verdiği iki adam dedi ki, Onların içine kapıdan girin. Oraya girdiğinizde galip geleceksiniz. Eğer inananlar iseniz yalnız Allah'a güvenin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada oldukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Hadi sen git, Rabbinle birlikte savaşın. Biz şuracıkta oturacağız. Şöyle yakardı Musa, Rabbim nefsimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık fasıklar topluluğu ile bizim aramızı ayır. Allah dedi ki, orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Yeryüzünde sersem sersem dolaşacaklar. Sen o fasıklar topluluğu için kederlenme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini de gerçek olarak oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmişti, ötekinden kabul edilmemişti. Seni mutlaka öldüreceğim dedi. Öteki Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi. Beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. Şu bir gerçek ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da senin günahını da yüklenip ateş halkından olasın. İşte budur zalimlerin cezası. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye ısındırdı. O da onu öldürdü. Böylece hüsrana uğramışlardan oldu. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl saklayacağını ona göstermek için ...yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O dedi ki... ...vay be... ...şu karga kadar bile olamıyor muyum ki... ...kardeşimin cesedini saklayayım? Bu arada pişmanlık duyanlardan olmuştu. İşte bu yüzden biz... ...İsrailoğulları üzerine şunu yazdık. Kim bir kişiyi... ...bir kişiye karşılık... ...yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle... ...olmaksızın öldürürse... ...insanları toptan öldürmüş gibidir. Ve kim bir kişiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermiş gibidir. Andolsun Rasullerimiz onlara açık seçik kanıtlar getirmişlerdir. Ama onlardan birçoğu bunun ardından da yeryüzünde zulüm ve azgınlığa sapmaktadır. Allah ve Resulü ile savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası şudur. Öldürülürler yahut asılırlar yahut elleriyle ayakları çaprazlamasına kesilir, yahut bulundukları yerden sürülürler. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Ancak onları gücünüz altına almadan önce tövbe edenler olursa biliniz ki Allah gafur ve rahimdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona varmaya vesile arayın. Onun yolunda gayret gösterin ki kurtuluşa erebilesiniz. Küfre batanlar var ya, Yeryüzündekilerin hepsi ve yanında bir o kadarı kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye verseler onlardan bu bile kabul edilmez. Korkunç bir azap vardır onlar için. Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkamayacaklardır. Onlar için tepelerinden hiç inmeyecek bir azap vardır. Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah azizdir, hakimdir. Kim zulmünden sonra tövbe eder, halini düzeltirse, kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Göklerin de yerin de mülk ve saltanatının Allah'ın olduğunu bilmedin mi? Dilediğini azap eder. Dilediğini affeder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ey Rasul, kalpleri inanmamış olduğu halde ağızlarıyla inandık diyenlerin küfürde yarışırcasına koşanları seni üzmesin. Yahudilerden bazıları yalancılık etmek için dinlerler. Huzuruna çıkmamış olan başka bir topluluk için dinlerler. Yerlerine oturmuş kelimeleri, yapılarını bozuk değiştirirler. Size şu verilirse alın, eğer o verilmezse çekinin derler. Allah birini fitneye çarptırmak isterse, sen onun için Allah karşısında hiçbir şey yapamazsın. Bunlar o kişilerdir ki, Allah kalplerini temizlemek istemiyor. Dünyada bir rezillik vardır onlar için. Ahirette de büyük bir azap var onlara. Yalana iyice kulak verirler, haramı tıka basa yerler. Sana geldiklerinde ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Ama aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Allah adaletle hükmedenleri, adaleti ayakta tutanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken nasıl oluyor da senin hakemliğine başvuruyorlar? Daha sonra da verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Bunlar inanan kişiler değillerdir. Biz indirdik Tevrat'ı biz. iyiye ve güzele kılavuz var onda. Işık var. Allah'a teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabbe adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah'ın kitabına tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir. O kitapta onlar üzerine şöyle yazmıştık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Yaralamalar karşılığında da kısas. Kim kısası bağışlarsa, bu bağışlaması kendisi için günahlara bir perde olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir. Ardından o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Tevrat'tan yanında bulunanı doğruluyordu. Ona İncil'i verdik. Hidayet ve ışık vardı onda. Tevrat'tan yanında olanı tastikleyiciydi. Doğruya ve güzele kılavuzdu. Takvaya sarılanlara bir öğüt. İncil bağlıları Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir. Sana da kitabı hak olarak indirdik. Kitaptan onun yanında bulunanı tasdikleyici ve onu denetleyip güvenirliğini sağlayıcı olarak. O halde onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Haktan sana gelenden uzaklaşıp onların keyiflerine uyma. Sizden her biri için bir yol, şeriat ve bir yöntem belirledik. Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana çeksin diye öyle yapmamıştır. O halde hayırlarda yarışın. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. O size tartışmış olduğunuz şeylerin esasını bildirecektir. Sen de aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Dikkat et de Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırıp fitne düşürmesinler. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah onları bazı günahları yüzünden belaya çaptırmak istiyor. Zaten insanların birçokları doğru yoldan iyice sapmış bulunuyorlar. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? Gerçeği görebilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o onlardandır. Allah zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Kalplerinde hastalık olanların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların içine daldıklarını görürsün. Olabilir ki Allah bir fetih yahut katından bir buyruk getirir de bunu yapanlar benliklerinde sakladıkları şeye pişmanlık duyar hale gelirler. İman edenler derler ki, şunlar mıdır o tüm güçleriyle sizinle beraber olduklarına yemin edenler? Bütün amelleri boşa çıkmıştır da hüsrana uğrayanlardan oluvermişlerdir. Ey inananlar! içinizden kim dininden dönerse şunu bilsin. Allah yakında kendilerini sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı boynu bükük, kafirlere karşı başı dik bir topluluk getirecektir. Bunlar Allah yolunda savaşırlar. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine yönelttiği bir lütuftur. Allah yaratılışı ve yarattıklarını genişletir, her şeyi bilir. Sizin gönül dostunuz Allah'tır, O'nun Resulüdür. Bir de rükû eder bir halde namazı kılıp zekatı vererek iman edenlerdir. Allah'ı, O'nun Resulünü ve iman edenleri dost edinen, Allah'tan, O'nun Resulünden ve iman edenlerden yüz çeviren bilsin ki, galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Ey iman edenler! Sizden önce kitap verilenlerden ve küfre sapanlardan, dininizi oyun ve eğlence edinenleri dost tutmayın. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınızda onu oyun ve eğlence edindiler. Böyle yaptılar. Çünkü onlar akıllarını işletmeyen bir topluluktur. De ki, ey ehli kitap! Sadece şunun için bizden hoşlanmıyorsunuz. Allah'a bize indirilene, daha önce indirilene inanmışız. Doğrusu şu ki, sizin çoğunuz yoldan sapmış olanlardır. De ki, Allah katında ceza olarak bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Allah'ın lanetlediği, üzerine gazap indirdiğidir o. Allah böylelerinden maymunlar, domuzlar ve tağut uşakları yapmıştır. İşte bunlardır yer bakımından daha kötü, yolun denge noktasını kaybetme bakımından daha şaşkın olanlar. Size geldiklerinde inandık derler. Gerçekte ise küfürle girmiş yine onunla çıkmışlardır. Neler saklıyor olduklarını Allah daha iyi bilir. Onların birçoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede yarıştıklarını görürsün. Ne kötüdür o yapmakta oldukları. Ruhbanları ve hahamları onları günah oluşturan sözlerinden haram yemekten alıkoysalardı olmaz mıydı? Ne kötüdür onların sınaat, teknoloji olarak üretmekte oldukları. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlıdır. Kendi elleri bağlandı, elleri bağla nasıcalar. Söylemiş oldukları lakırdı yüzünden lanetlendiler. Söylediklerinin aksine Allah'ın iki eli de alabildiğine açıktır. Dilediği gibi bağışta bulunur. İnan olsun ki Rabbinden sana indirilen küfür ve taşkınlık yönünden onları iyice azdıracaktır. Onların arasına ta kıyamet gününe kadar düşmanlık ve nefret atmışızdır. Ne zaman savaş için bir ateş yaksalar... Allah onu söndürür de onlar yeryüzünde yine bozgunculuğa koşarlar. Ama Allah bozguncuları sevmez. Eğer ehli kitap iman edip korunsaydı, onların kötülüklerini mutlaka örter ve kendilerini bol nimetli cennetlere mutlaka sokardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirilmiş olanı gerektiği şekilde uygulasalardı, hem üstlerinden hem ayaklarının altından rızıklandırılacaklardı. İçlerinde orta yolu izleyen bir topluluk var. Ama onların çoğunluğunun yapmakta olduğu ne kadar da kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez. De ki ey ehli kitap! Siz, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni tam uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Küfre batan topluluk için tasalanma artık. Şu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sabi'iler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar. Yemin olsun ki biz İsrailoğullarının kesin sözlerini almış da onlara Resuller göndermiştik. Ne zaman bir Resul onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürüyorlardı. Bir fitne kopmayacak sandılar, kör oldular, sağır kesildiler. Derken Allah tövbelerini kabul etti. Sonra yine birçokları körleştiler, sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını ayan beyan görüyor. Andolsun ki Allah Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir diyenler küfre batmışlardır. Mesih şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Hem sizin Rabbiniz hem de benim Rabbim olan Allah'a kulluk ibadet edin. Gerçek olan şu ki Allah'a ortak koşana Allah cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer ateştir onun. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır. Yine andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de küfre batmıştır. Bir tek Tanrı dışında hiçbir ilah yoktur. Bu söyleye geldiklerine son vermezlerse onların küfre sapanlarına korkunç bir azap mutlaka gelip çatacaktır. Hala Allah'a yönelip tövbe ederek ondan af dilemiyorlar mı? Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih bir Resul'den başkası değildir. Ondan önce de rasuller gelip geçmiştir. Onun annesi de özü sözü doğru biriydi. İkisi de yemek yerlerdi. Bak nasıl açıklıyoruz onlara ayetleri. Sonra bak nasıl gerisin geri çevriliyorlar. Söyle onlara, Allah'ı bırakıp da size zarar yahut yarar sağlama gücü olmayan şeylere mi kölelik kulluk ediyorsunuz? Allah en iyi duyan, en iyi bilenin ta kendisidir. De ki ey ehli kitap! dininizde azgınlık edip, hak dışına çıkarak aşırılığa gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve yolun denge noktasından uzağa düşmüş bir topluluğun keyiflerine uymayın. İsrail küfre sapanları, Meryem oğlu İsa'nın ve Davud'un diliyle lanetlendiler. Bu onların isyan etmeleri ve sınır tanımaz duruma düşmeleri yüzündendi. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmiyorlardı. Ne kötü şeydi yapmayı sürdürdükleri. Onlardan birçoğunun küfre sapanlarla dostluk kurduklarını görürsün. Özbenliklerinin onlar için hazırlayıp sunduğu şey gerçekten çok kötü. Allah üzerlerine gazap indirmiştir. Azap içinde de onlar sürekli kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanmış olsalardı, küfre sapanları dostlar edinmezlerdi. Ama onların çokları yoldan sapmışlardır. Şu tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere en şiddetli düşmanlık duyanlarını Yahudilerle şirke batanlar bulursun. Şu da tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere sevgide en yakın olanlarını biz Hristiyanlarız diyenler bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hristiyanlar içinde derin araştırmalar yapan keşişler, kendini Allah'a adamış rahipler vardır ve onlar kibre sapmazlar. Rasule indirileni dinlediklerinde farkına vardıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Şöyle derler: Ey Rabbimiz, iman ettik. Artık bizi de gerçeğin tanıklarıyla birlikte kaydet. Rabbimizin bizi barışseverler arasına koymasını umut dururken, Allah'a ve Haktan bize gelene neden inanmayacakmışız? Böyle söyledikleri için Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle tuflandırdı. Sürekli kalıcıdırlar orada. İşte budur güzel davrananların ödülü. Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlar da cehennemin dostlarıdır. Ey iman sahipleri! Allah'ın size helal kıldığı şeylerin temiz ve güzel olanlarını haramlaştırmayın. Azıp sınırı aşmayın. Allah azıp sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun. Allah sizi yeminlerinizdeki boşla kırdıdan ötürü hesaba çekmez. Ama bilinçli olarak gerçekleştirdiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutar. Böyle bir yeminin kefareti ailenize yedirmekte olduğunuzun orta derecesinden on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek, Yahut da özgürlüğünden yoksun kalmış bir benliği özgürlüğüne kavuşturmaktır. Bunlara imkan bulamayan üç gün oruç tutar. Yemin ettiğinizde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini böyle açıklar ki şükredebilirsiniz. Ey iman edenler! Uyuşturucu, kumar, tapılmak için dikilen taşlar, falokları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan uyuşturucu ve kumara sokularak aranıza düşmanlık ve nefret yerleştirip sizi Allah'ı anmaktan namazdan geri çevirmek ister. Artık son veriyorsunuz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sakının. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin, bizim Resulümüze düşen sadece apaçık bir tebliğdir. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara, bundan böyle korunup iman ederek iyi işler yaptıkları, sonra takvaya sarılıp imanda kemale erdikleri, sonra bir mertebe daha korunup güzellikler sergiledikleri takdirde, daha önce tatmış oldukları haramdan ötürü hiçbir günah yoktur. Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever. Ey iman sahipleri! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle mutlaka deneyecektir ki, gözün fark edemediği alanlarda ondan kim korkuyor bilsin. Bundan sonra azıp sınırı çiğneyen için korkunç bir azap olacaktır. Ey iman sahipleri! ihramda olduğunuz zaman av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse cezası şudur. Öldürdüğü hayvana denk, deve, sığır, davar cinsinden... Kabe'ye varacak kurbanlık bir şey ki, içinizden adalet sahibi iki kişi belirleyecektir. Yahut yoksullara yedirme şeklinde bir kefaret. Yahut buna denk oruç, Ta ki yaptığının vebalini tatsın. Allah geçmişi affetmiştir. Kim bir daha yaparsa, Allah ondan öc alacaktır. Allah çok güçlüdür, öc alıcıdır. Hem size hem de yolculara bir geçimlik olarak deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Fakat ihramlı olduğunuz sürece karada avlanmak size haram edilmiştir. Huzurunda haşredileceğiniz Allah'tan korkun. Allah Kabe'yi, o saygıya layık evi, o saygıya layık ayı, o boynu bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanlar için bir dayanak, bir güven unsuru kıldı. Böyle yaptı ki, Allah'ın göklerde olanı da yerde olanı da bildiğini, Allah'ın her şey bilici olduğunu siz de bilesiniz. Bilin ki Allah azap ettiğinde çok şiddetli eder. Allah gafurdur, rahimdir. Resule düşen tebliğden başka bir şey değildir. Allah sizin açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir. De ki, pisin çokluğu seni hayrete düşürse de, Pisle temiz bir olmaz. O halde ey akıl ve gönül sahipleri! Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz. Ey iman sahipleri! Size açıklandığında canınızı sıkacak şeylerle ilgili soru sormayın. Kur'an indirilmekteyken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan vazgeçmiştir. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu. Sonra tutup hepsini inkar ettiler. Allah ne bahire yapmıştır, ne sahibe, ne vasile, ne de ham. Ne var ki küfre sapanlar yalan uydurarak Allah'a iftira ediyorlar. Ve çokları akıl erdiremiyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resûle gelin dendiğinde şöyle derler. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Peki ataları hiçbir şey bilmiyor Doğru yolu bulamıyor değilseler de mi? Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yolda oldukça sapmış olan size zarar veremez. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. O size neler yapıyor olduğunuzu haber verecektir. Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığında vasiyet zamanı aranızdaki tanıklık şöyle olsun. Kendinizden adalet sahibi iki kişi yahut yolculuk etmekteyken ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin dışınızdan iki kişi. Bunları namazdan sonra alıkoyarsanız, kuşkulanırsanız şöyle yemin ederler. Vallahi yakınlarımız da olsa yeminimizi hiçbir ücret karşılığı satmayacağız. Allah'ın tanıklığını saklamayacağız. Çünkü böyle yaparsak mutlaka günahkarlardan oluruz. Eğer onların bir günah işledikleri kesinlikle anlaşılırsa, o zaman tercih edilmiş olan bu ikisinin yerine, bunların aleyhinde bulundukları taraftan iki kişi geçerek şöyle yemin ederler. Allah şahit olsun ki bizim tanıklığımız onların tanıklığından daha doğrudur. Biz hiçbir haksızlık yapmadık. Aksi halde mutlaka zalimlerden olurduk. İşte bu yol, tanıklığı gereğince yerine getirmelerine, yemin etmelerinden sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına en yarayışlı olandır. Allah'tan korkun ve söylenene kulak verin. Allah, asıklar topluluğunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Allah, Resulleri bir araya getireceği gün şöyle der. Size ne cevap verildi? Şöyle derler. Hiçbir bilgimiz yok. Gaypları en iyi biçimde bilen sensin, sen. Hani Allah şöyle demişti. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni ruhul Kudüsle desteklemiştim. Beşikteyken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey vücuda getiriyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim izlimle ölüleri çıkarıyordu. İsrail oğullarını senden uzak tutmuştum. Hani sen onlara açık seçik ayetleri getirdiğinde küfre sapanları şöyle deyivermişti. Açık bir büyüden başka şey değil bu. Avarilere şunu vahyetmiştim. Bana ve Resulüme iman edin. Şöyle demişlerdi. İman ettik. Sen de tanık ol ki biz Müslümanlarsın. Avariler demişlerdi ki Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? İsa dedi ki, eğer müminlerseniz Allah'tan korkun. Dediler, istiyoruz ki ondan yiyelim, gönüllerimiz tatmin bulsun. Senin bize doğruyu söylediğini bilelim ve buna tanıklık edenlerden olalım. Meryem oğlu İsa şöyle yakardı, Allah'ım ey Rabbimiz, üzerimize gökten bir sofra indir de, ''Bizim hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram olsun, senden bir mucize olsun, rızıklandır bizi, rızık verenlerin en hayırlısı sensin.'' Allah dedi, ''Ben onu üzerinize indireceğim, ama bundan sonra küfre sapanınıza öyle bir azapla azap edeceğim ki, alemlerden hiç kimseye böyle bir azap yapmamışım.'' Allah şunu da söyledi, ''Ey Meryem oğlu İsa, Allah'ın yanında beni ve annemi de iki tanrı olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin? İsa dedi, haşa, tesbih ederim seni. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir. Eğer onu söylemişsem, sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Çünkü sen, evet sen, gayıpları çok iyi bilensin. Onlara... Senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim. Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten her şey üzerinde bir şehitsin, bir tanıksın. Onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Ama onları bağışlarsan, İç kuşkusuz sen tüm gücün sahibi, tüm hikmetlerin sahibisin. Allah buyurdu. Özü sözü doğru olanlara doğruluklarının yarar sağlayacağı gün budur. Altlarından ırmaklar akan cennetler var onlar için. Sonsuza dek kalacaklardır orada. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte budur büyük kurtuluş. Göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların mülkü, yönetimi Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter.''